فردقي في الخير ورقاء فضاء إنها العلي وتبغي بسلمة أنت عنوان لأمجاد الألآه ففجر الأوحال وصعاف السماء. في السلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله العالمين السلام عليكم ورحمة التسليم على السلام المرسلين ve allaah'ı ve acabih ve man walahı ve man tabihi bı ihsan ila yomüddin Allahu məglinma məyinfağna ve ve dahilna bi rahmetike fi ibadike ssalihin fasıldan tekrar başlayacağız. Söylemediklerimizi söyleyeceğiz inşallah. Biz el-Cami' fi talab ilmin şerif, övülmüş ilme dair toplayan, isimli Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah Allah onu ve bize hakka isabet ettirsin. Rabbim onu esaretten kurtarsın. Mükemmel bir kitap, gerçekten mükemmel bir kitap. Ancak Türkiye'de bir türlü düzgün bir şekilde Türkçe'ye çevrilip basılamadı. Geçinde söylediğim gibi bazıları bizim notlarımızı bastılar. O notlarda işte şu gördüğünüz gibi. Yani sizin elinizdeki notlar işte bir kısmı eksik bir kısmında not var. Buraya tekrar bakın demişiz falan böyle eksik tercüme. Rabbim inşallah yani imkanı olan ve vakti olan birilerine bu kitabı tercüme edip basmayı nasip eder. Bir ilim talebesinin ihtiyaç duyacağı her şey içinde var. Bir ilim talebesinin ihtiyaç duyacağı her şey aşağı yukarı içinde olan bir kitap. Kitabı okuduğunuz zaman ileride daha e, bazı bölümler okumaya devam edeceğiz biz. Sadece ilmin faziletinin değil başka bölümler de okuyacağız. E, beyniniz duracak yani böyle bir araştırma nasıl yapılır? Mesela diyecek ki Nevazil dediğimiz güncel fıkhi meselelere değinecek. Mesela hijab diyecek. hijab konusuna değinecek. İlim talebesinin bilmesi gereken konular diyecek. Hani dün akşam konuştuk ya güncel itikadi meseleleri talebe çok iyi bilmesi gerekiyor. Güncel itikadi meselelerin ispatını çok iyi bilmesi gerekiyor ve muhaliflerin ne dediklerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu bir. İki güncel fıkhi meseleleri. Bunu da talebenin ne yapması lazım? Çok iyi bilmesi gerekiyor. İhtilaflı olan meseleler. İşte mesela müşriklerin kestiği yenir mi? Kadınların yüzünü örtmesi vacip midir değil midir? Talebenin bunları çok iyi bilmesi gerekiyor. el işte ilim talebelerine yönelik bir kitap olduğu için bu meseleleri de açıklamış. Mesela neyi ele alıyor? Hicap ile ilgili konuyu ele alıyor. Konuyu ele alıyor. Bu konuda yazılmış ne kadar kitap varsa incelemiş. Buna görürsünüz yani muasır olarak diyor ki bu konuda şu, şu şu kitaplar yazılmıştır talebe şu şu, şu kitapları okuması lazım ama şu kitabın şu sayfasına dikkat etsin burada böyle bir hata var tahkik ettiği bir 150 yüz kitap var sadece hicap meselesiyle ilgili sadece hicap meselesiyle ilgili tahkik ettiği araştırdığı araştırması bir şey öğrenmek için değil talebeye tavsiye edecek ya diyor ki sana şu kitabı tavsiye ederim ama diyor bu kitabın şu bölümünde şu yazarın bu yaklaşımı yanlış diyor mesela vela ve bera konusunu ele alıyor onlarca kitaba eleştiri sunuyor. Tek tek incelemiş ve tek tek onları eleştirmiş. Yani e, beni tanıyanlar bilir muasır dönemde mutlak olarak gerçekten diğer bütün muasır alimlerden işte Ebu Katade'dir, Ebu Basir'dir, Ebu Muhammed'dir, El Maktisi'dir e, veya diğer işte ismini duyduğumuz cihadi selefi akımın diğer alimleri bir kenara Şeyh Abdülkadir bin Abdullah'ın ilmi bir kenaradır. Ben ee, kitaplarını tercüme ederken bu alimlerin veya bu alimlerin kitaplarıyla ilgili bölümler okurken <gülüyor> bazen reddiye sunar. Mesela kitabın altında bu Basri'nin bu bakış açısı yanlıştır biz buna katılmıyoruz filan diye. Ya da işte namaz İslam alameti midir değil midir konusunda işte muasır alimlere veya başka konularda makale, reddiye içerikli makalemiz vardır. Bu caiz midir? Caizdir. Yani şimdi kendini bilmezler diyor işte adam hem kitabını basıyor hem reddediyor. Ya yani bu 14 asırlık bir kültürdür bizim İslam medeniyetinde. Ama onlar bu kültürden uzak oldukları için diyor ki sen diyor bu adamın kitabını basıyorsun bir de reddiye yazıyorsun diyor bu gayet normal bir şey yani bir bastığımız veya okuduğumuz bir kitapta her cümleye katılmak zorunda mıyız? Değiliz. Ben bugün Fethül Bari'yi tercüme etsem yeniden İbni Hacer'e birçok yerde itiraz ederim. <gülüyor> Özellikle sıfatlar meselesinde, tevhid meselesinde, iman ve amel ilişkisinde ben şu an oturup Fethül Bari'yi tercüme etsem İbni Hacer'e birçok yerde itiraz ederim. Neyse böyle o dönemde bir de 2005-2006-2008 o dönemde bu alimlerin görüşleri çok konuşuluyor çok tartışılan bir dönem benim reddiye sunduğum reddiye yazı reddiye içerikli yazılar yazdım alimler olmuştur kendisine reddiye yazarken en çok korktum Ebu Muhammed şey Abdülkadir bin Abdulaziz'dir hatta içinde şöyle bir duygu vardı şimdi karşımda olsa beni yer bitirir diye delillerle diye. yani mesela bir başkasını reddederken ben bu konuda haklıyım ve ben ona delillerimi getiririm. Hissi vardır içimde. Ama Abdülkadir bin Abdülaziz varsa işin içerisinde yani Subhanallah çok yani köklü bir ilmi olan birisi. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanları onun faydalı ilminden faydalandırsın. Özellikle cihat ahkamı hususunda eee onu Hakk'a isabet ettirsin şu an Türkiye'de esir Silivri'de onu da esaretten Rabbim kurtarsın diyoruz böyle bir mukaddimeden sonra ilmin faziletine dair biz kaç ayet okumuştuk on bir tane delil getirdik abdest farz mıdır değil midir abdestin farz olduğuna kadar kaç ayet var bir ayet var bir ayet var Hocam bir şeyin faziletini, bir şeyin farziyetini ispat etmek için bir ayete gerek yok. gerek Yani bir ayet yeterli değil midir? Evet bir ayet yeterlidir. Bir ayet, bir hadis, bir de icma naklettiğin zaman yeterlidir. Biz burada ilmin vücubunu anlatmıyoruz. Ne anlatıyoruz? Faziletini. Ha fazile söz konusu ise fazilet niçin anlatılır? Kalpte o işe olan sevgi artsın, iştiyak artsın diye... Fazilet anlatılırken sözü olabildiğince uzun tutmak nedir? Eftaldir. Tamam mı? Yani Allah subhane ve teala niçin cenneti uzun uzun defalarca anlatmış? Cennete olan sevgimiz, cennete olan özlemimiz, cennete olan iştiyakımız artsın da cennete doğru ne yapalım? Vesari'u ila Vesari'u okuyun. Arzı eni, gök ve yer kadar olan Cennetlere koşun ve Rabbinizden vesarû ile marifetin min rabbikum ve rabbinizden marifete koşun diyor. Biz de ne yapalım? Cennete ihtiyaçımız artsın ki ne yapalım? Cennete koşalım. İşte bundan dolayı 11 tane delil zikretti. Halbuki bir tane ayet ilmin fazileti. Farklı farklı deliller zikretti. Dikkat edin 11 ayetin hepsi mesela bunları gruplandırabiliriz bu ayetleri. İlmin faziletinden bir tanesi karanlıkları aydınlığa çevirir. Bununla ilgili ayet. Körlüğü gider. Tabi buradaki körlük mecazidir. Gerçek körlük değildir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dedi. Sona hiç görmeyen ile basiret üzere yürüyen bir olur mu dedi. Değil mi? Bilenlerle bilmeyenler. Ondan sonra mesela... Ölümün, ölünün diriltilmesidir ilim. Bu da bir başlıktır bakın. Yani biz o 11 ayetin her birini ayrı bir başlık altında da dinleye, inceleyebilirdik. Diyebilirdik ki mesela ilim ölü ruhları diriltir. Mesela diyebilirdik ki ilim dünyada artırılması emredilen tek şeydir. Delil? Ayet numarası? Söyle. Söyle. Söyle, bakma, bakma, bakma. Taha 114. Buraya gelmeden önce bakacaksınız, tamam mı? Evet. Taha 114. Bunu da bir başlık altında ne yapabilirdik? Söyleyebilirdik. Tabii siz bu, bu derslerden siz sorumlu değilsiniz. Yani ben bundan dolayı imtihan etmeyeceğim. Ama bilmeniz iyidir. Başlık altında sunabilirdik. Ayrı ayrı başlıklar altında sunabilirdik. Şimdi de sünnetten delillere ikinci fasıl olarak sünnetten deliller getirecek yine burada da amaç ilmin faziletini farklı farklı açılardan incelemek mesela ben size diyorum ki çok çalışana bir takım elbise alacağım adamın takım elbisesi varsa bu ona çok faziletli gelmeyebilir ha onu çok çalıştırmak için yanında bir de ayakkabı veriyorum daha çok çalıştırmak için tamam mı işte akşam çiğ köfte yemeğe götüreceğim mesela senin için bu daha çok çalışmak için kek getireceğiz bak bunlar hep nedir Şimdi bizi dinleyenler de diyecek bu nasıl bir medrese bunlar okumaya mı gelmiştir yoksa yemek yemeye mi gelmiştir değil mi? Neyse fazileti ne yapıyoruz? Farklı farklı aşılardan ele alıyoruz ki iştiyak icarsı sünnetten deliller birincisi İmam Müslim'in rivayet ettiği kimden rivayet ediyor? Aişe radıyallahu anhadan rivayet etti Men amile amelen leysi aleyhi emruna fe huve raddun. Men amelen bu hadisi ezberleyin. Lise عليه Emruna Feho red kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa o ondan reddedilmiştir. Kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa o reddedilmiştir ondan. Ondan kabul olmaz. O dünyada ve ahirette o yaptığının bir faydasını görmez. O yaptığından dolayı bir fazilet görmez. Şimdi bu hadisi fıkhul hadis diyoruz bir de mevdu ol var mevdu ol dediğimiz bu hadisin konumuzla ilişkisini kuracağız önce neyi kuracağız? o hadisin konumuzla ilişkisini ben size geçenlerde ne dedim kitap okurken bir alim bir konu söyledi altına da delil getirdi orada duracaksınız bu delilin bu konuyla ilişkisi nedir diye bir ilişkilendireceksiniz ya bunu niye getirdi Öyle değil mi? Mesela sana neyin helal olduğunu soruyorlar. Eğitilmiş köpeklerin getirdiği sana helaldir. Bu ayeti av köpeklerinin bize getirdiğinin helal olduğunu, av köpeği beslemenin helal olduğunu, köpek yetiştirmenin helal olduğunu. Bunlara delil getirebiliriz de o kitapta o alim bu ayeti neye delil getirdi? Önemli olan o. Ona mevdu istişat denir. Yani istişat konusu. İstişat konusu yani... E ee, o konuyla ilgili kısım nedir? Ha şimdi men amile amelen leys alihi Kim bizim üzerinde olmadığımız, bizim yapmadığımız bir iş yaparsa o ondan reddedilmiştir. Ne diyordur şerhinde? Mardudun gayru makbulim. Merduttur, reddedilmiştir ve makbul değildir. Makbul değildir demek dünyada amellerin neticesinde kazanılan fazileti o kişi elde edemeyecek. Dünyadaki fazileti elde edemeyecek. Mesela namaz kıldınız. Namazın e, dünyadaki bir fazileti vardır. Nedir? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz fuhuştan ve münkerden alakoyar. Sen namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi kılmazsan o namaz seni yani fuhuştan ve münkerden alakoymazsın. Anlaşıldı mı? Mesela dilin zikir kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Dilin kalbe etkisi vardır. Sen dilinle Rabbini zikrettiğin zaman kalp üzerinde hidayetin artacak, kalbin canlılığı artacak, imanın artacaktır. Bu zikir sünnet üzere olmaz ise bu zikir sünnet üzere olmaz ise ee, kalbe etkisi olmayacaktır. Yani merduttur demek burada etkisi olmayacak. Burada etkisi gözük gözükmeyecektir. Tamam mı? Kıyamet gününde de cennet olarak Allah'ın rızası olarak ve diğer faziletler olarak karşına gelmeyecektir. Hadis bu demek. Bu hadisi ezberleyeceğiz. İbni Hacer ee, geçen de söyledim. Bizim yani benim ilim dünyamda zihnimde İbni Hacer zirvedir. Yani İbn Hacer'in üstüne koyabildiğim kimse yoktur benim için. Kendisinden faydalanma açısından İbn Hacer'in üzerine koyabildiğim kimse yoktur. Eş'ari mezhebindendir kendisi. Ne nedir? Eş'ari mezhebindendir. E, Selefiler şimdi duyarsa epey bir laf ederler buna. İbn Hacer çok büyük bir alimdir kardeşler. İmam Nevevi ile ikisi çok büyük bir alimdir. İkisinden bir ilim talebesinin ikisinde müstani kalması mümkün değildir bir ilim talebesi İbn Hacer'le İmam Nevevi'den asla müstani kalmamalıdır. Yani onlarla bilmez her meselede onlara bir şöyle bakmalıdır. Neyse İbn Hacer bu hadisle ilgili ne diyordu? Bu hadis İslam'ın asıllarından bir asıl, temel kaidelerinden bir kaidedir diyordu. Bu hadis İslam'ın en temel asıllarından bir asıl, en temel kaidelerinden bir kaydedir. Bazı alimler demişler biz bütün hadisleri topladık tasnif ettik bütün hadisler 3 hadisin veya 4 hadisin kapsamına giriyor bütün hadisler işte bunlardan bir tanesi İmam Darü'ltini diyor inne amalu binniyak. bütün hadisler bunun içine girer diyor ikinci hadis işte budur men amil amelen leysalehi emrui evet hadisle ilgili bu kısa bilgilerden sonra mevdu l -istişat dediğimiz hadisin konuyla ilgisine gelince ben Allah katında fazile tercih edeceksen ben yaptığım amellerden dolayı dünyada bir fazilet elde edeceksem... ...bu amelin ne olması lazım? Makbul olması lazım. Bu amelin makbul olması için şerata uygun olması lazım. Şerata uygun amelin hangisi olduğunu bilebilmem için... ...o amele dair bilgiyi öğrenmem lazım. Oldu mu? Konunun, hadisin konuyla ilişkisini. Bizim konumuz ne? İlmin fazileti. Cennete ulaşabilmen için namaz kılman lazım namazın seni cennete ulaştırabilmesi için namazın nasıl kılındığına dair ilmi tahsil etmen lazım cennette reyyan kapısından girebilmen için oruç tutman lazım orucun seni reyyan kapısından sokabilmesi için içeriye girebilmen için reyyan kapısından seni içeriye sokabilmesi için orucun sünnet üzere olması lazım bunun içinde oruca dair bilgi edinmek sana vaciptir mücahitlerin fazileti çok yüksektir mücahitlerin fazileti çok büyüktür senin cihad edip dünyada Allah'ın rızasına ve fetihlere hakimiyete erişebilmen için kıyamet gününde de şehitlere verilecek veya gazilere verilecek büyük mükaffata erişebilmen için cihadı Kur'an ve sünnet üzere ikame etmen lazım Kur'an ve sünnet üzere ikame edebilmen için Cihat ahkamına dair bilgiyi elde edinmen lazım. Cihad eden alim mi? Cihad eden cahil mi? Alim tabii ki. Namaz kılan alim mi? Namaz kılan cahil, cahil mi? Alim tabii ki. Çünkü cahil şayet sünnete uygun namaz kılmıyorsa, çünkü cahil şayet sünnete uygun oruç tutmuyorsa, sünnete uygun zikir yapmıyorsa bundan bir fazilet elde etmeyecek sünnete uygun cihad edebilmen için sünnete uygun namaz kılabilmen için sünnete uygun oruç tutabilmen için ne gerekir? O bilgiyi bilmek gerekir. Bundan dolayı biz Bukhari'de okuduk değil mi? El ilmu kabilel kavli el amel diyordu. İlim sözden de öncedir amelden de öncedir. Evet Hadisin konuyla alakasını kurduk değil mi? Bu bitti. Şimdi hadisle ilgili başka şeyler, başka şeyler söyleyeceğiz. Bu hadis amellerin kabulü için iki şart vardır. Bir ihlas, bir de şeriata uygun olması. Biz ileride itikat hafız hakeminin senin dün dediğin kitap Ala'u Sunnetil şura kitabını okurken bir de sıdkul azime şartı getireceğiz ne getireceğiz sıdkul azime şartı getireceğiz üçüncü bir şart getireceğiz o başka bir şart orada işleyeceğiz inşallah ama siz şimdilik bu kadar bilin şimdilik bu kadar bilin neyi bilin siz şunu bilin amellerin dünyada ve ahirette kabul edilebilmesi için bu amellerin dünyadaki faziletine dünyadaki avantajlarına dünyadaki semeresine semere neydi Meyve demekti. Semere ne demekti? Dün öğrettik sana bunu. Semere meyve demekti. Dünyadaki o tatlı meyvesine kavuşabilmeniz için iki şart vardır. Birincisi ihlastır. İkincisi sünnete uygun olmasıdır. İhlas şartının delili "Vemâ umirû illâ li ya'budullâhe hal geliyor. Onlara ancak Allah'a ibadet etmeleri emrolundu nasıl ibadet etmeleri emrolundu mühlisine halis olarak Allah'a ne yapmaları ibadet etmeleri emrolundu bize ibadet etmek değil ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmek emrolunmuş bize ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmek emrolunmuş ibadetin en temel şartı ihlastır beyine suresinin 5. ayetidir bu ayet. Amelin kabul edilmesi için ihlas şartının delilidir. Amelin sıhhatinin kabul edilmesi için şer'ata uygunluk şartının delil bu hadistir. Men amile amelen leys Oldu mu? İhlasın delili neymiş? beyine Suresi 5. ayet. Şer'ata uygunluk delili şer'ata uygunluk şartının delili neymiş? Bu hadis. İki şartın bir arada toplandığı ayetse men ke yerju liqa rabbih falyamel amelen salihan ve Kef suresinin 110. ayetidir. Kef suresinin 110, 110. ayeti bu iki şartı bir arada tutmuştur. Bu iki şartı ne yapmıştır? Bir arada zikretmiştir. Allahu Teala buyur kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa fel ya'mel amelen salihan salih amel işlesin nasıl amel işlesin salih amelin en önemli şartı ise nedir sünnet uygun olmasıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı yapmadığı bir amel salih amel olabilir mi eğer bir amelde salahat varsa salihlik varsa yani o salihliğin en güzelini en mükemmelin en tamam halini Resulullah yapmıştır bir namaz nasıl en güzel şekilde kılınacaksa onu en güzel şekilde Resulullah kılmıştır o namazla ilgili bütün her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tamam olmuştur el yevve ekmeltü lekum kum size bugün dininizi tamamladın diyor orada tamam olmuştur hiç kimse bunun üzerine bir şey koyamaz yani mesela beş vakit değil de dokuz vakit kılsak değil mi daha çok ibadet Rabbimize. Sabahla öğlen arasında bir sürü vakit var. Beşte sabah namazını kılıyoruz. Birde öğlen namazını kılıyoruz. Sekiz saat var. Sekiz saat Rabbimize ibadetsiz duracağımıza saat ona da bir tane farz namaz koysak. Geceye bir tane de koysak. Yedi vakit yapsak. Nasıl olur? Daha mükemmel olur. Hayır. Bu salih amel olmaz. Çünkü Resulullah eğer bu salih olsaydı onu kim yapardı? Allah'ın Resulü yapardı. Sen onu geçebilir misin? Salihlikle geçemezsin. O halde bir amelin salih olabilmesi için en büyük şart nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uykun olması gerekir. İşte bu ayetten bu şartı buradan çıkartıyoruz. yüşrik bir بِعِبَادَةِ رَبِّهَ اَحَدَى Rabbine ibadet ederken de Rabbinden başkasının rızasını gözetmesin. Bu da ihlas şartıdır. Bu da nedir? İhlas şartıdır. Evet. <gülüyor> Bu hadiste ilgili bir başka şey daha söyleyeceğiz. Men amil amelen, liṣ alihi amrına, Dedik ki başta, başta dedik ki bir amelin dünyadaki faziyetini burası önemli. Bu hadiste ilgili menheç ilmine dair bizim en çok önem verdiğimiz iki şey vardır. Yaşadığımız asıda bir itikattır iki menheçtir. Bir nedir? İtikattır. İki menheçtir. İtikat ile menheç birbiriyle direkt alakalıdır. Nedir? İtikat ile menheç birbiriyle direkt alakalıdır. Bir itikadın dost doğru olabilmesi için menhecin dost doğru olması gerekiyor. Bir itikadın dost doğru olabilmesi için menhecin ne olması lazım? Dost doğru olması gerekiyor. Evet. <gülüyor> Bu hadiste ilgili itikat ve menhece dair bir şey söyleyeceğiz biz. Men amile amelen leysi aleyhi emruna fe huve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu arkadaşlara bir bakın bakalım. ilgilenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men amile amelen leysi aleyhi emruna fe huve Kim? Kim? bizim üzerinde bulunmadığımız bir iş yaparsa o ondan reddedilmiştir. Ve biz bu hadiste ilgili menhece dair bir şey söyleyeceğiz. Değerli kardeşlerim Allah'ın dinine davet Allah'ın dinine davet ibadetlerin en büyüğüdür. Allah subhanahu ve teala bütün rasulleri namazla, oruçla, haçla, zekatla, cihatla mekmur kılmadan önce ...davet ve tebliğ ile memur kalmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın... ...yeryüzüne gönderiliş gayesi... ...asıl gaye davet ve tebliğ etmesidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman... ...Nuh Aleyhisselam'ın namazından, orucundan... ...haccından, zekatından bahsedilmez... ...bilakis davetinden bahsedilir. İbrahim Aleyhisselam'ın... ...orucundan, kurbanından, zekatından bahsedilmez... ...davetinden bahsedilir. Çünkü... Bir Müslüman'ın yapabileceği en güzel iş Allah'ın dinine ne yapmaktır? Davet etmektir. İnsanları Allah'a davet eden ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir diyor Allah subhanehu ve teala değil mi? Ha, davet işi dikkat edin. Davet işi insanları Allah'ın dinine davet etmek. Nereden başlayacağız? Ne anlatacağız? Neyi sunacağız? İçerik nasıl olacak? Hangi içeriği anlatacağız? Üslubumuz nasıl olacak? Kime anlatacağız? Hangi sırayla anlatacağız? Kimden başlayacağız? Muhatabımız kabul ettiği zaman ona ne uygulayacağız? Nasıl bir ilişki uygulayacağız? Muhatabımız sadece reddederse nasıl bir ilişkimiz olacak? Muhatabımız reddetmekle beraber düşmanlık yaparsa nasıl bir ilişkimiz olacak? Biz Allah'ın dinini ortaya koyduğumuz zaman tağutlar bizi tehdit ederse zalimler bizi tehdit ederse hainler bize tuzak kurmaya çalışırsa münafıklar nifak ateşinin içine bizi çekmeye çalışırlarsa bize sözlü saldırılar olursa bize yazılı saldırılar olursa bize fiili saldırılar olursa nasıl tavır takınacağız? Nasıl tavır takınacağız? İşte bütün bunlar menheç ilminin konusudur. Davet, davet nasıl yapılacak? Bu ilmin konusudur ve bunlar mutlaka Resullerden alınmak zorundadır. Ne yapılmak zorundadır? Resullerden bunlar öğrenmek zorundadır. Namazı Resul'den öğrendiğin gibi, orucu Resul'den öğrendiğin gibi bu ilmi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenmen gerekir. Bu ilim o kadar önemli bir ilimdir ki Allah subhanehu ve teala bize namazı sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle öğretmiştir. Ama davet fıkhını, davetin nasıl yapılacağını yani menheç ilmini Nuh aleyhisselam vesilesiyle öğretmiştir, Şuayb aleyhisselam vesilesiyle öğretmiştir, Musa aleyhisselam vesilesiyle öğretmiştir, İbrahim aleyhisselam vesilesiyle öğretmiştir. Öyle değil mi? İsa aleyhisselam vesilesiyle öğretmiştir. Ve ile ahir onlarca peygamberler vesilesiyle ve en son Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize davet fıkhını menecilmini öğretmiştir. Bu bu kadar önemlidir. Bu nedir? Bu kadar önemli. Bak namazı kimden öğrendin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam sana namaz öğretti mi? Hayır. Ama davet fıkhını hem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle öğrendim hem de diğer peygamberler vesilesiyle öğrendim. Ha şimdi asıl konumuza gelelim. Men amla amelen? Kim bir iş yaptı? Leys aliha Bizim menhecine uymayan, bizim davet fıkhımıza uymayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve diğer rasullerin davet fıkhına uymayan, onların menhecine uymayan, onların yoluna uymayan, onların hareket tarzına uymayan bir amel yaptıysa Rad men amel amelen fa o ondan reddedilmiştir. O onda ne yapılmıştır? Reddedilmiştir. Hocam ben istediğim gibi İslam anlatabilir miyim? İslamı anlatabilirsin ama bu senden reddedilmiştir. Reddedilmek demek ne demektir? Bir Sen bunun dünyadaki faziletini elde edemeyeceksin. Ve dünyadaki getirisini de elde edemeyeceksin. Yapmış olduğun ameller hep ne olacak? Boş olacak. hocam insanlara davet anlatırken şuradan başlasak senin böyle bir düşünme hakkın yok davet konusunda iştahat hakkın yok namazı şöyle şöyle kılsak diye biliyor musunuz diyemiyorsunuz orucu şöyle tutsak daha iyi olur yani Allah'a ulaşmak için hep ağustos ayında oruç tutsak nasıl olur hatta biraz da uzatalım sabahtan yasaya kadar yapalım daha büyük ibadet olsun deme hakkın yoksa davet fıkhında da böyle bir hakkın yoktur. Sen davet fıkhında da öncelikle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği fıkha uymak zorundasın. Daha sonra da Nuh aleyhisselam'da son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar peygamberlerin ortaya koyduğu menhece ne yapmak zorundasın? Sen uymak zorundasın. Eğer buna uymadığın zaman yapmış olduğun davetin Yapmış olduğun davetin dünyadaki faydalarını elde edemeyeceksin. Tavuklar bize baskı yaptığı zaman davet fıkı senin nasıl bir duruş sergilemeni sergilemen gerektiğini söylüyor. Sen öyle bir duruş sergilersen Allah'ın dünkü dersi hatırlayın kifayet sen Allah'a kulluk etmiş olursun. Allah sana yeterli olur sen bunun karşılığında tağutların tuzaklarından tağutların şerrinden tağutların her türlü baskı ve fitnesinden kurtulursun ama sen tağutlara karşı onların baskısına karşı davet fıkhını terk eder de kendince bir maslahat ortaya koyar biz bunu yapalım dersen Allah'ın sen üzerine nesi yoktur? Kifayeti yoktur. Daha dün gördük rahmet yağmurları dersinde Allah sana kifayet etmeyecektir. Allah seni düşmanlarla baş başa bırakacaktır. Tabi onlar güçlü olduğu için onlar kuvvetli olduğu için zahiren seni yerle bir edeceklerdir. Mesele davet ise mesele Allah'ın dinini insanlara ulaştırmak ise mesela Allah'ın dinini anlatmak ise bunun bir fıkı vardır ve sen bu fıkha uymak zorundasın. Sen bu fıkha uymadığın zaman bu senden reddedilecek. Sen kıyamet gününde bu necrini alamayacaksın gibi dünyada da davetin faydalarından faydalanamayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bir davet etti. Resuller işte bir bir davet etti. Davet ederken bunları bunları söyledi. Senin başarıya ulaşman, senin felaha ulaşman, senin neceha ulaşman ancak ve ancak davet fakında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve diğer Resullere uymakla mümkündür. Uymadığın zaman maslahat adına bunu özellikle söylüyorum. Çünkü şu an günümüzde tağutların baskısı gün geçtikçe ne yapıyor? Artıyor. Baskı arttıkça zemin kayganlaşıyor ve ayaklar Allah muhafaza kaymaya başlıyor. Dün bir arkadaş anlatıyor. Terörle mücadelede polislere din anlatan adam, din anlatan adam aradan 8 ay, 10 ay, 12 ay veya 1 yıl gibi bir süre geçtikten sonra gözaltına alındılar ya. O kadar şey ki sağlam ki terörle mücadelede din dinini açıkça ortaya koyan adam Kaygan zeminden sonra 8 ay 10 ay sonra mahkemeye çıktığı zaman zaten ben AKP ilk gençlik koluna mensubum. İşte benim böyle bir iddiam olamaz ben öyle değilim ben böyle değilim demeye başlıyor. Niçin? Zemin kaygan. Bu zeminde ancak ve ancak davet fıkhına sünnet üzere Kur'an ve sünnet üzere sapasağlam yapışanlar sebat edecek. Bunun dışındakiler sebat etmeyecek. Şeytan devamlı sana ediyor. Bak hapse atılabilirsin. Bak zinden atılabilirsin. Bak adam hiçbir örküte mensup değil. Ebu Hazal Hoca değil mi? Hiçbir örküte mensup değil. Hatta yargılandığı cemaati ne yapıyor? Reddediyor. Ben reddediyorum diyor. sizi kabul etmiyorum. Diyor. Ondan dolayı on iki buçuk yıl ceza alıyor. Şimdi ben düşünmeye başlıyorum. Yani ben de fazla konuşursam sen de fazla konuşsan senin de olacağın 12 buçuk yıl 15 yıl sen de dicle alacaksın. O halde ne yapalım biraz bu mesele ne yapmayalım değinmeyelim biraz böyle genel anlatalım yüzeysel anlatalım. Şöyle şöyle yapalım şeytan bu şekilde vahyetmeye başlıyor. Şeytan vahyettikçe de Allah'ın senin üzerinden kifayeti kalkıyor. Allah'ın yeterliliğinin kalkması en kötü ne tesir, tesir ne olur en kötü tesir nedir? Allah'ın senin üzerinde kifayeti kalktığı zaman en kötü iman gider değil mi? Sen dünya karşılığında imanını yitirmiş olsun. Allah muhafaza. Kardeşler ben size bunu nasihat ediyorum. Siz Allah'ın izniyle davetçi olacaksınız. Siz Allah'ın izniyle ilim üzere ve basiret üzere bu dini insanlara anlatacaksınız. Ben her zaman ne diyorum onlar düşünsün. Siz düşünmeyin. Siz Allah'ın dinini anlatın. Size ne yapacağını onlar düşünsün. Bu onların problemi olsun. Siz hakkı ortaya koyun, idam mı edeceğiz, hapse mi atacağız, serbest mi bırakacağız, başka bir fitne mi yapacağız, tuzak mı kuralım, münafıkları devreye mi gelin, onların işi bu, sizin işiniz bu olmasın. Davetçi sadece tek bir noktaya bakar, çevresinde neler oluyor ona bakmaz. Davetçi sadece Rabbini razı etme adına Allah'ın dinini ortaya koymakla mükelleftir onun haricinde işte tehdit mi ediyorlar işkence mi ediyorlar hapse mi atıyorlar o onların düşüneceği iş o yani onlar düşünsün Allah aşkına değil mi işte bu hadiste ilgili söylemek istediğim önemli nokta burasıydı kardeşler İbn bu hadiste ilgili diyor ki bizden her biri hepimiz Resulullah'ın haber verdiklerini tasdik etmekle mükellefiz Emrettiklerini de itaat etmekle mükellefiz. Resulullah bize bir şey söylediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey söylediği zaman onu tasdik edeceğiz. Ne yapacağız? Onu tasdik edeceğiz. Bir, iki, itaat edeceğiz. iki. bu ise ancak onun verdiği haberleri bilmekle olur. Bilmeden tasdik mümkün müdür? Bilmeden <gülüyor> itaat mümkün müdür? Değildir. Allah'ın bu ümmete vacip kıldığı şeyler ancak dinin ve dünyanın muhafazasını gerektiren, dünya ve ahiret maslahatını şeylerdir. Bak Allah subhanehu bize bir şeylere vacip kılmıştır. Mesela neyi vacip kılmıştır? Ona ibadet etmemizi, ona kulluk yapmamızı, insanların kulluğundan kurtulmamızı emretmiştir. Bununla dünyada eşitlik ve özgürlük sağlanır. Ve sadece üstünlük takvaya göredir. Mesela Allah subhanehu ve teala şer'i esaslarla hükmedilmeyi vacip kılmıştır. Bununla akıl emniyeti korunur. Mesela İslam'a göre nedir? İçki yani aklı gideren, sekir haline getiren, müskir olan şeylerin üretilmesi, yapılması, satılması yasaktır. Bu yasa koymakla İslam ne hedeflemiştir? Toplumun akıl sağlığını korumayı hedeflemiştir. Mesela nesil emniyeti. Kadınları özenle özenle kadınları kapatarak kadın ve erkek ilişkilerine belirli sınırlar koyarak nesil emniyeti bunu sağlamaya çalışmıştır zina yasaklayarak. Yani dinin koymuş olduğu, dinin koymuş olduğu her bir emir dünyadaki maslahat adınadır. Dinin koymuş olduğu her bir emir dünyadaki maslahat adınadır. Burada yeri gelmişken Önemli bir şey söyleyeyim Konunun dışına çıktık ama olsun Burada yeri gelmişken önemli bir şey söyleyeyim Beşeri hukuk ile İslam hukuku arasındaki fark Beşeri hukuk Suçluyu cezalandırmak üzere Temin edilmiş bir hukuktur Tesis edilmiş bir hukuktur Beşeri hukukun tek bir kayesi vardır Suçluyu cezalandırmak İslam hukuku ise Suçu örtmek Suçu gizlemek Suçu bastırmak suçu hiç ama hiç işletmemek üzerine ses edilmiş bir hukuktur arasında tamamen ne vardır bambaşka bir yani biri siyasa biri ben beyazdır hiç birbirine hiç benzemez beşeri hukuk hırsızlık yapan ne yapıyor mesela şu günler değil mi cinsel istismar gün geçtikçe artıyor ne yapalım Cezalara yükseltelim ki cinsel istismar yapılmasın bir dönem kapkaççılık çok arttı Kapkaç şeye girmiyordu Kaspa girmiyordu hırsızlığa da girmiyordu Çok basitti 6 ay 5 ay Hırsızlık değil Kaspa değil zorla Alıp kaçıyorsun zorlama yok ki Bundan dolayı adam birinin çantasını Alıp kaçıyordu 3 ay 5 ay hapis yatmıyordu bile Kapkaç artınca 5 hukuk sahipleri Dediler ki biz bunun cezasını artıralım Amaç ne Ceza ile suçluyu korkutmak Ceza ile ne yapmak Suçluyu korkutmak ve suçun önüne engel olmaya çalışmak. Ama tabii ki onlar bilmezler. Allah bilir. İnsanın insana hukuk koyması mümkün değildir. Zaten Eflatun öyle demiştir. Demokrasinin babalarından bir tanesi. Ee, biz kendi kendimizi yönetemeyiz. Bizi yönetmek için gökten ilahların gelmesi lazım demiştir. Doğru. İnsan insana hukuk koyamaz. Bundan dolayı beşeri hukuk sadece cezalandırma önüne gidiyor. Sadece cezalandırma. Şu an mesela kadına şiddet artıyor değil mi? Diyor ki mahkemelerde iyi hal kaldırılsın. Kadına şiddet yapan bir adam iyi halden faydalanmasın. İşte af yasasında kadına şiddet olmasın. Şu olmasın bu olmasın. Amaç insanları daha çok korkutarak suçtan e, engellemeye çalışmak. Beşer hukuk böyledir. Peki başarılı oldu mu? Olamadılar. Başarılı olamadılar. Başarılı olamayacaklar. Başarılı olmaları mümkün değil. Çünkü adı üstünde beşerin beşere tahakkümüdür. Beşerin beşere hukukudur bu. İnsan cahildir. Ben el cihat ve el kitabının sorgusunda o kitaptan dolayı mahkemelik olmuştuk biz. Savcıyla yani savcı çağırdı bu meseleyi tartışmıştık ve vallahi bana hak vermişti. Demiştim ki ben öyle bir hukuk sistemi koyacaksın ki karşıtaki köylüyü de suçtan engelleyeceksin İstanbul'un sosyetesini suçtan engelleyeceksin zengini de suçtan engelleyeceksin fakiri de suçtan engelleyeceksin bunu yapabilmen için bütün insanların ruh hallerine çok iyi hakim olman lazım onların fıtratlarını çok iyi bilmen lazım onların zihin dünyalarını çok iyi bilmen lazım ki engelleyebilesin yoksa bu mümkün değil demiştim İslam hukukunda ise bir İslam hukuku suça ceza veren hukuk değil Suçu engelleyen hukuktur. Hırsızlık mesela zekat müessesesiyle fakirliği giderir. Sadaka müessesesiyle infak müessesesiyle fakirliği gider. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette zekat farz kılınmıştır. Niçin? Hırsızlık yapılmasın fakirlik olmasın diye. İhtiyaç olmasın kişiler birbirine muhtaç olmasın diye. Onlarca ayette zekat farz kılınmıştır. Allah teala onlarca ayette infak ve sadakaya ne yapmıştır? önem vermiştir infak ve sadakayı niçin bunların tamamı bunların tamamı insanların arasında e, sosyal bir adalet meydana gelsin mali bakımdan ne olsun ihtiyaç sahibi kalmasın diyedir bu bir olmadığı zaman devlet bizzat beytül malde seni destekler beytül malde ne yapar hazineden şimdiki ismiyle seni destekler Artı senin malını korur Artı seni Şer'i bir eğitim üzere yetiştirerek Hırsızlığın kötülüğünü Müslümanın malını almanın kötülüğünü Müslüman malını gasp etmenin kötülüğünü Kardeşlik hukukunu Bunları tesis eder Sen mal çalırken kardeşliğin malını çalıyorsun Ayıp değil mi filan Kalbine bu imanı oturtur Arkasından cennet ve cehennem Akidesini Kalbine yerleştirir hırsızlık yaptığın zaman kıyamet günündeki ebedi sonunu anlatır sana ama böyle bir şey yapmadığın zaman işte cennetten bahseder sana ee, olmadı tamam bütün bu şartlarda malın kilitli seni bu şekilde yetiştirdi ee, açlık olursa hırsa ceza vermez ne yapmaz hırsa ceza vermez eğer sen hırsızlık yaparsan eğer sen tüm bu şartlar altında hırsızlık yaparsan ihtiyacın yokken bir kardeşine gidip benim şu ihtiyacım var dediğin zaman senin ihtiyacını giderecek onlarca kardeşin olduğu bir ortamda bizzat İslam devletinin yetkisine gidip benim şu ihtiyacım var dediğin zaman bizzat kendisinin senin ihtiyacını gidereceği bir ortamda malın kitli olan bir Müslümanın malına tecavüz edersen İslam senin elini keser. Hem de herkese ibret olsun diye elini keser. Bak ama elini kesmeden önce büyük bir bina kurdu. Ne yaptı? Büyük bir bina. Yani suçluları engellemek için kurulan bina, suçları engellemek için İslam'ın adımlarını bir binaya benzeteceksek bunun temeli imandır. Temeline imanı attı. Üzerine 8-10 tane bina çıktı. Malı koruma altına aldı işte sana infakla zekat zekatı farz kıldı infakı farz kıldı sadakayı farz kıldı kardeşlik hukukunu farz kıldı Cennet anlattı cehennemi anlattı 8-10 katlı bina kurdu sana hırsızlık yapmaman için ama bütün bunlara rağmen sen hırsızlık yaparsan el kesme cezası o binanın çatısıdır sadece sadece nedir? çatısıdır Allah'ın değil mi bundan dolayı Tabii ki bu da Allah'ın bildiği Allah'ın ilmi olan bir hukuktur. Hiç Allah'ın ilmine dayanan hukuk sistemiyle, beşerin ilmine dayanan hukuk sistemi bir olur mu? Hiç akletmiyorlar değil mi? Hiç akletmiyorlar. Yani biz anayasa oluşturacağız. Ee, parti liderlerine soruyorlar. Toplumun önde gelen aydınlarına soruyorlar bir hukuk sistemi şey yapacağında. İşte şimdi çalıştaylar kuruldu. Bu istismar ve Şeyi engellemek için Çocuk kaçırılmayı engellemek için Kadına şiddet engellemek için Meclis komisyon kuruyor araştırıyorlar falan Ya yani ahmakların lüzumu yok Allah'a sorun işte Allah'a sorun Allah kadına Şiddetin nasıl öne geçeceğini Nasıl öne geçileceğini Nasıl öne geçileceğini Yani Allah öğretmiş ben 30 yıldır Bu davanın içerisindeyim 30 yıldır Cemaat içinde büyüdüm daha kadına şiddetten dolayı tek bir şikayet geldiğini çevremde ben hiç duymadım, hiç duymadım. Ailelerin arasında birçok probleme ben bir abi, bir büyük bir hoca veya bir kardeş olarak aracı olmuşumdur. Hanımlar kocalarından, kocalar hanımlarından şikayet etmiştir. Ama ben 30 yıldır bu şeyin içindeyim, bu camianın içerisindeyim. Tamam mı? Böyle kadına şiddet diye ben hiç erkeğe şiddet olabiliyor bizim çevrede ama tamam mı? Kadına şiddet ben hiç duymadım. için Çünkü İslam ahlakıyla ahlaklanmış insanlarda kadın senin eşin öncelikle senin kardeşindir, din kardeşindir sonra eşindir. Din kardeşine nasıl davranman gerektiğini Allah teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hukukunu ortaya koymuştur. Kendi nefsin için istemediğini onun için de istemeyeceksin. Sen kendin Dayak yemek ister misin istemezsin. Onun için de istemeyeceksin. Sen sana bağırılmasını, hakaret edilmesini ister misin? istemezsin Ona da bağırmayacaksın, hakaret etmeyeceksin. Ve hasıl kelam İbn Kayyim'in bir sözünden çıktı bu konu. Allah'ın koymuş olduğu bütün hükümler dünyanın maslahatı içindir. Dünyanın maslahatı içindir dünyanın iyi bir şekilde imar edilmesi içindir. Eğer günümüz yöneticiler samimi ise eğer günümüz aydınları samimi ise eğer günümüz toplumun ileri gelenleri samimi ise eğer fikir önderleri samimi iseler gelin Allah'ın indirdiğine yapışın Allah'ın indirdiğine sarılın toplumunuzda maslahat güzellik iyilik ne yapsın e, yerden nebatın bittiği gibi yağmur e, ilkbaharda her taraf yeşillendiği gibi toplumunuz yemyeşil olsun gerçekten samimiyseniz bunu yapın İbn-i Kayyumrahimullah devam ediyor bunun ihmali ise ümmetin maslahatının yok olmasına işte şu an olduğu gibi işlerin fesada uğramasına sebep olur. dünyanın harap olması ancak cehaletle imarı ise ancak ilimle mümkün olur dün, de, dün deyle veskünkü dersi de söyledim şimdi de söylüyorum içinde yaşadığınız mahallede Mahallenizi imar etmek istiyorsanız. İçinde yaşadığınız köyde köyünüzü imar etmek istiyorsunuz. İmar etmek demek ne demek? Güzelleştirmek, yüceltmek, ıslah etmek. Heh. Islah etmek istiyorsanız. Anlaşıldı mı? İçinde yaşadığınız ilde Müslümanları ve ümmeti ıslah etmek istiyorsanız, içinde yaşadığınız ülkede Müslümanları ve İslam ümmetini ıslah etmek istiyorsanız bu ancak ve ancak neyle olacaktır? İlimle olacaktır. Dün akşam da bunun nasihatini ettim. Ben size biz hep en çok eksik, eksiklik hissettiğimiz, en çok sıkıntı çektiğimiz husus ne olmuştur? İlim ehlinin varlığı olmuştur. Eğer bir beldede ve bir mahallede ilim var ise o belde ahalisi arasında şer oldukça azdır. Buna karşılık herhangi bir bölgede ilim yok olmuşsa, ortaya ancak şer ve fesat çıkar ilimden nasip olmayan kimse Allah'ın kendisine nur ihsan etmediği kimsetir. İmam Ahmet şöyle der. Eğer ilim olmasaydı insanlar hayvanlar gibi olurdu. İlim olmasaydı insanlar hayvanlar gibi olurdu. İnsan var hayvan var. Arasındaki fark akıl farkı. Akıl farkı. İnsan aklıyla ilmi, ilmi hidayeti bulamadıysa hayvandan bir farkı kalmıyor. Bir başka yerde insanların ilmi ihtiyaçları Yemek ve içmekten çok daha fazladır. Çünkü insanın yeme ve içmeye günde iki kez ihtiyacı vardır. Ancak ilme her zaman ihtiyaç duyar diyor İm İmam Ahmet Rahimullah. Burada kalıyoruz inşallah. Allah Subhane ve Teala bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şer'i esaslara uyarak basiret ve ilimle davet eden ve bununla amel eden ee, Müslümanlardan kalsın ve آخر ودعوا لنا إن الحمد